Merhaba değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Barış Demirel. Bu haftanın Yeşil Bülten'i eğer her nereden dinliyorsanız bizi oraya Misafir etmeye, konuk etmeye çalışacağız. Biz biliyorsunuz çokça Türkiye'deki çevre, ekoloji mücadelelerini konu ediyoruz bu programımızda. Kim zaman bir iklim mücadelesi, kim zaman bir bir enerji projesine yahut bir maden projesine karşı doğayı, yaşamı savunan insanların mücadelelerinin burada seslerini sık sık duyuyorsunuz. Bu bütün bu mücadelelerin gelip dayandığı yer bir hukuk mücadelesi oluyor hepinizin malumu. Hatta son dönemde biz artık bu hukuk mücadelesinin ne kadar imkansızlaştığı ne kadar işlevini kaybetmeye başladığını da tartışmaya başladık. Zaman zaman böyle tartışmalara da sahne oldu Yeşil Bülten. Ama şunu hep altını çizdik bu tartışmaları yaparken de bu işin her zaman en önemli ayağı hukuk mücadelesi. Çünkü e, i̇ş hukuşun işlemesi, yargının düzgün işlemesi, e, böylesi mücadelelere top yekünde bir. Ee, kazanma şansı tanıyacaktır bunu işletmeye çalışmak içli oluşturmak e, her zaman çok önemli olmuştur bu konuda da e, çalışan pek çok avukat var e, onların da sesi zaman zaman e, burada bu stüdyolarda bu e, yeşil bülten programıyla e, sizlere ulaşmıştır şimdi bu hafta o avukatların yani çevre ve ekoloji hareketi avukatları pek çoğu e, içlerindeki ve e, o avukatlar gönüllü avukatlığını yapan, çevre ekoloji mücadelenin gönüllü avukatlığını yapan kişiler e, bir tasfiyeyle gündeme geldiler bu hafta. E, o tasfiyede neydi? Türkiye Barolar Birliği'nin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukatlar pek çoğu. Yine burada konuk da aldığımız avukatların pek çoğu. 21 avukat e, bir e, metin yayınladı ve biz tasfiye edildik Türkiye Barolar Birliği'nden dedi. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak bu yöndeki norm ve kurallara işlerlik kazandırmak amacıyla kurulan komisyonun üyeleri değişti efendim. 7 kişilik yeni bir ekip atandı ve yapılan açıklamada da bu değişimin bir, neden bir tasfiye olduğunu anlatmaya çalıştığı bu 21 avukat. Onlardan biri telefon attığımızda şimdi. Aynı zamanda bahsi geçen komisyonun yani Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nun başkan yardımcısı avukat Berna Babaoğlu Ulutaş. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Size ve Yeşil Ülkem dinleyicilerine izler biliyorum. Sağlun Berna Hanım. Ee, yani bir meseleyi sizden dinlemek isteriz aslına bakarsanız. Ben şimdi e, açılışta böyle uzun uzun sizin yaptığınız açıklamayı okumak ya da oradan e, bölümler e, aktarmak yerine sizden dinlemenin daha sağlıklı olacağını düşündüm. Bu hafta sonu e, patladı olay geçtiğimiz hafta sonu ve ve ee, arkasından ekoloji birliğinden de yani 60 kadar çevre e, mücadelesi veren grubun bir araya gelerek oluşturduğu ekoloji birliğinden de e, sert bir tepki geldi e, sizin tasfiyo, e, tasfiyenize. E, bu konu nasıl e, bu noktaya vardı? Ne oldu? Bize bir öncelikle anlatın lütfen. Ee, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu olarak 2011 yılından beri çalışıyoruz ve bu komisyon üyesi olan avukatlığın çoğu çevre ve ekoloji davalarında gönüllü olarak çalışıyor. çok çeşitli incelemeler yaptık. İşte davalarda Barolar Birliği'nin müdahil olmasını sağladık. Raporlamalar yaptık çevre ihlalleri hakkında. Eee konularda etkin olarak aktif olarak 7 yıldır çalışan bir ekibiz. Hemen hemen aynı kişiler 7 yıldır eklenenler oldu. Kendi isteğiyle ayrılanlar oldu ama aşağı yukarı aynı ekip olarak çalışıyoruz. Ve bu yıl bir yavaşlama işte Barolar Birliği Yönetim Kurulu'yla aramızda bir bizi etkisizleştirme hareketi olarak yorumladığımız işlemler olmaya başladı. Bunlar nedir? İşte bizim komisyonumuzun aldığı kararları yönetim kurulu gündemine almamaya, görüşmemeye, bizim aldığımız kararları kararlar hakkında karar almamaya başladı ve bu süreç giderek kendi etkisini göstermeye başladı. yani Nasıl oldu? Biz aldığımız kararları uygulayamaz hale geldik. Örneğin bir bilgi edinme başvurusu yapılmasını istiyoruz. Çünkü bizim tüzel kişiliğimiz yok. Fakat bu bilgi edinme başvurusunu yapacak olan organımız yönetim kuruldu. Barolar Birliği Yönetim Kurulu. Bu bilgi edinme başvurusu gerçekleşmiyor. Sonuçta bizim o bilgi edinme başvurusuna bağlı olarak yapacağımız diğer işlemler kalıyor. Somutlaştıralım nedir? Türkiye'nin kanser kanser vakalarının artmasının yol açtığı düşünülen su kirliliği meseleleri var. Örneğin Antalya'da Trakya'da Kocaeli'nde alınan su örneklerini biz Sağlık Bakanlığı'ndan bu raporları istedik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın istenmesini istedik. Ama böyle bir eylemi böyle bir bilgi başvurusu yönetim kurulu kararıyla yapılacağından bu yapılmadı. Örneğin bu atıl kaldı. Bu şekilde birçok kararımız beklemeye alındı. Ve sonuçta süreç bizim her yıl verdiğimiz ödül. Nayan Çevre ve Ekoloji onun ödülleri sürecine getirdi. Burada öncelikle işte ödül Olarak, e, ödül cüresinin oluşturulması süreçleri var. Adayların belirlenmesi süreçleri var. E, bütün bu süreçler işletildi. Bir ödül yönergemiz var. Bu ödül yönergesine uygun olarak işletildi. E, tüm baro başkanlıklarına e, aday önerilerini bildirmeleri için yazılar gönderildi. Kamuoyuyla e, ödül için aday göster gösterme süreçleri için çağrı yapıldı ve bu ödüle adaylar gösterildi. Hem barolar tarafından hem de toplum tarafından. Ve Yuri bu adaylar arasından iki adayı ödül için davet etti ve bu adaylar da kabul ettiler. Bütün ödül hazırlıkları yapıldı fakat Ödülün verileceği günden bir gün önce yönetim kurulu ödül törenini ertelediğini açıkladı. Gerekçe gösterdi yani, mi peki? Gerekçe anladım. göstermedi. Gerekçe hı. göstermedi. Sözlü olarak bildirildi bize bu. Hı hı. Ve e, sözlü olarak bildirilip e, ertelendi. Hı hı. Bunun üzerine biz komisyon olarak hemen bir ile başvurduk yönetim kuruluna. Çünkü yönetim kurulu toplantı halindeydi 1 Haziran gününde de. Ve bu kararı değiştirmelerini, ödülü vermelerini istedik. Tüm hazırlıkların yapıldığını, adayları ödül alacakların da salonda hazır olduğunu ve bu törenin gerçekleştirilmesini istedik. Fakat yönetim kurulu buna olumlu bir cevap vermedi. Herhangi bir cevap da vermedi. Ve bu şekilde bir kriz başlamış oldu. Yani kriz e, su yüzüne çıkmış oldu Noyan Özkan ödülleriyle e, Çıkmış evet, oldu Evet avukat Noyan Özkan e, ödül e, töreninin ertelenmesiyle e, Yönetim kuruluyla bizim komisyon arasındaki Bir kriz açığa çıkmış oldu Ve e, Burada Biz tekrar bir dilekçe yazdık e, Açıklama istedik komisyon olarak Ve 14 Temmuz'da Bir toplantı yapacaktık Komisyonun toplantısını e, ertelediler. Komisyonun toplanmamalısını sağladılar. 14 Temmuz'daki toplantıyı da yapamadık. Ama komisyon olarak yönetim kurulundan istediğimiz bilgi de bize verilmedi. Sonra tekrar biz bir dilekçe yazdık. Eylül ayında komisyonun toplamalarını ve çalışmalara devam ediyor muyuz? Yani bu konularda bilgi vermelerini, Mayan Özkan Ödül verilip verilmeyeceğinin, verilecekse tarihin ne olduğunu sorduk. Buna da bir cevap verilmedi ve web sitesinde 7 kişilik bir kurul ilan etmişler. O Oradan web sitesinden öğrendik ki yeni bir atama var kurula. Fakat bizim görev ve yetkilerimiz devam ediyor mu etmiyor mu bu konuda herhangi bir açıklama yok. Biz de tekrar bilgi edinme başvurusu yaptık. Yani ...kendi meslek örgütümüze ve e, bu bilgi edinme başvurumuza e, doğrudan açık, anlaşılır, şeffaf bir yanıt gelmediği gibi teşekkür yazısı başlıklı içinde suçlamalar içeren bir e, yazı geldi. Ne gibi suçlamalar bunlar? Yani neyle suçluyor? Örneğin ödül töreninin sürecini e, yönergeye uygun yürütmediğimiz suçlaması hmm. var. Ee, tekrar belirlenen ödül olacaklar var. Ee, halbuki e, Mayanaskan ödüllerinin nasıl verileceği e, belli. Ödüllerin verilmesini barolar Birliği kar, e, karar vermiyor. Fakat jürünün bir parçası iki üyesiyle, iki üyesiyle Mayanaskan'ın e, bağlı olduğu e, çalıştığı İzmir barosu var jürde ve bir kişi de ailesinden e, oluşuyor. Ve böylece bu beş kişilik heyet, yürü karar veriyor. Yani sadece ödülün kimine vereceğini Barolar Birliği belirleyemez. Ee, bu yılda e, Büyük Nohçu ailesinin evlatlarına ve Ege Çep'e verilmesi kararlaştırılmıştı ödülün. Ve hem Ege Çep için hem de Büyük Nohçu ailesi için e, ödül e, plaketleri hazırlanmıştı. Onlara haber verilmişti. Ee, onlar da ödülü kabul edeceklerini açıklamışlardı tabii ödül komitesine. Ee, bu süreçler tamamen yönelge uygun e, yapılmış. Biz e, tasviye edilirken ödül süreci e, bir taraf olarak gösterildi. Başka o halde başka gerekçeleri olduğunu da düşünüyorsunuz. Yani e, ödül töreni bir e, bahane ya da gerekçe olarak gösterildi diyorsunuz ama başkaca gere gerekçeler de var sanıyorum. Onlar da girişte anlattığınız bir süredir belli sorunlar yaşıyordukla e, benim aklımda en azından yer etti. E, ne, ne, nedir sizce bunun gerekçesi e, Berna Hanım? Yani mesela ekoloji birliği yaptığı açıklamada diyor ki Türkiye Barolar Birliği'nin başkanlığını yapan Feyzoğlu'nun ülkedeki ekolojik sorunların başlarında gelen doğal alanı ve katliamının en çok yaşandığı faaliyet alanlarından birisi olan altın madencilerinin avukatlığını yapması diyor. Zaten çevre ve kent mücadelesine daima halkın yanında olan avukatlara dostlarımızın neden tasfiye edildiğinin açık bir nedenidir diyor aslında ekoloji birliği. Şöyle bakmak lazım. E, atanan kurula bakmak lazım. 7 kişilik kurulda. E, 7 kişilik kurulun 3 avukatı, yani 3 e, avukat üye e, aynı e, ekip çalışıyorlar. E, i̇nternette işte arama yaptığınızda onların e, bir or tek bir e, ofisin ekibi olarak tanıtıldığı görülüyor. Hı. E, ve e, bu kuruldan iki üye istifa etti. Ee, bu son atanan yedi kişilik kuruldan mı? Evet son, 7, son süreçte bu hı hı. gelinen noktada e, iki üye istifa etti. E, şöyle burada e, antidemokratik bir şekilde komisyonun da e, yönetim kurulunu oluşturan bilmiyetle aynı paralelde e, yer alması e, istemiyor bence. Ee, bu şekilde e, bir e, komisyon oluşturuldu. Şimdiki komisyon e, yönetim kurulunun bir iz düşümü. Aynısı neredeyse. Peki şunu sorayım o halde. E, bu siz e, 21 avukat en azından bu açıklamada imzası bulunan 21 avukat üzerinden düşünecek olursak biz biliyoruz zaten sizin da takip ettiğiniz e, davaları pek çok meselenin içerisinde olan defalarca görüşüne bizim bu programda da başvurduğumuz avukatlar her biri. <gülüyor> Ee, ne kaybediyor e, bu açıdan yani bu komisyonun içinde olmayarak nasıl bir e, kayıpla karşı karşıya kalıyor e, bu avukatlar üzerinden tabii tüm e, çevre ve ekoloji mücadelelerinin e, soruyorum. Şimdi biz e, yereldeki mücadeleleri destekliyorduk e, nasıldı e, haksızlığa uğramış e, topluluk. İşte çevre ihlaliyle karşılaşmış bir topluluk. Bizden yardım istediğinde hem durumu inceliyorduk, hem hukuki yardımda bulunuyorduk. Ee, şimdi insanlar bunlardan yoksun kalıyorlar. Kalacaklar. <gülüyor> en büyük kaybı da bu olacak galiba diyorsunuz. Evet, bu yerine bu sizin yerinize gelen komisyon üyelerinin e, tabii bunlara destek verip vermeyeceği bir şey. Yani Biz Bunu takip edeceğimizi zaten basit evet. açıklamamızda bildirdik. Ee, onların da bu yönde çalış, bizim çalıştığımız gibi çalışmalarını bekliyoruz ve e, komisyonun e, çalışma tarzının değiştirilmemesini istiyoruz. Komisyon nasıl seçiliyordu peki Berna Hanım? Yani e, odalar birliği, yani barolar birliğinin yönetmeniyle değil mi? Yönetimi atıyabiliyor yani komisyonu. E, yönetimi atıyordu hmm. e, fakat komisyon üyelerinin e, önerisiyle oluyordu bu yönde işte. Veya bar barolarının yön önerisi oluyordu. Bizim e, baromuzun e, şu avukatları çevre hukuk konusunda çalışmaktadır. İşte komisyona alınması gibi e, önerileri olabiliyordu. Zaten mücadelenin içinden e, geliyorlardı. E, komisyon üyelerinin önerileri olabiliyordu yönetim kurumunda. Bu şekilde seçiliyordu. Anladım. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan bir komisyondu. Ee, yani bizim e, bütün mesai emek e, harcamamız e, tamamen toplumsal iyilik. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Yani bu bu 21 avukat tabii ki birlikte hareket edip etmeyeceğiniz bir e, soru. Bundan sonra alternatif başka belki bir yapılanma. Çünkü bir e, çevre ve kent çevre ve ekoloji hareketi avukatları çehav diye de bir e, birlik vardı diyelim ya da en azından bir bu isimli alınan bir grup da vardı. Bu e, avukatların 21 avukatın pek çoğu aynı bu zamanda grubtan, bu gruptan avukatlar da komisyonda yer alıyor ama hepimiz e, o grubun evet. üyesi e, değiliz. Bazılarımız Başka yerlerde Çalışmalarına devam ediyorlar Örneğin Herkes barosunun çevre komisyonunda Bazı arkadaşlarımızda Barolarının çevre ve kent hukuk komisyonlarında Çalışıyorlar Oralarda çalışmaya devam edeceğiz Biz yine inandığımız şekilde Mücadele etmeye devam edeceğiz Biz istiyoruz ki meslek örgütümüz Hukuksal ihlallerin En çok olduğu alanlardan biri olan Çevre e, hukukunda e, kendini geri çekmesin, e, toplumu desteklemeye devam etsin. Biz bunu istiyoruz. Bundan sonra da ama takipçisi olacaksınız. olarak Evet olacağız. Bizim ta, topiyetin olarak tasfiye edilmemiz e, kötü bir mesaj veriyor. E, bu verdiği mesaj e, nedir? E, çevre mücadelesinden çekiliyoruz mesajı bizi endişelendiren, bizi rahatsız eden de bu. Meslek örgütümüz çevre konusunda aktif olmalıdır. En çok ihlaller bu ülkede yaşama hakkı ve çevre konusunda yaşanmaktadır. Evet yani bu süreçte nasıl devam edeceği tabi bir be, belirsizlik olarak sürüyor. En azından e, sizin bu komisyondan e, çıkartılmanız e, çevre ekoloji mücadelesi veren gruplar açısından endişe verici bir e, tabii, durum olarak duruyor. O, Örneğin kendileri de e, açıkladılar. Evet. Geçiş Projesi e, davasında Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği gözlemci e, olarak e, dosyaya katılmaktadır. Fakat Yöne, yürütmeyi durdurma kararının açıklandığı basın açıklamasında Barolar Birliği e, yer alıp da e, yürütmeyi durdurma kararını e, duyuranlar ve bu karara sevinenler arasında yaralanmamıştır. Hangi dava yani dediniz? Yani yerine Bernan... böyle oluyor. İzmir, e, İzmir'de Körfez Geçiş Projesi. İzmir Körfez Geçiş e, <gülüyor> İzmir Hı? Körfezinde. Burada e, açılan davada e, Barolar Birliği bu davayı izleyen, gözleyen gözlemci sıfatıyla davada yer alıp e, davacılar yanında yani projenin iptali yönünde e, önemli bir aşama olan yürütmeyi durdurma kadar duyurulurken basın açıklamasının altına e, ismi olamayan bir kurum haline gelmiştir. E, bu şekilde yerine kötü etkileri olan, negatif etkileri olan bir tasfiye sürecidir bu. E, biz e, bunun hiç... E, Tersine çevrilmesini isteriz. Yani aktif olarak çalışmaya devam etsinler. Çevre mücadelesinin içinde yer alsın. Türkiye Barolar Birliği. Evet. Neden mesela o sevinen grupta ya da açıklamada yer alamıyor Barolar Birliği? Onu da belki biraz dinleyenlerimizle paylaşırsanız daha iyi anlayabilirler diye de tahmin ediyorum olan biteni Baroda. Ee, şöyle söylemişlerdi. Ee, biz sorduk tabii basın açıklamasında. Türkiye Barolar Birliği. Ee, ne yapacak diye ee, şunu söylediler biz e, komisyonu yeniden yapılandırıyoruz o yüzden e, bizim bu basit açıklamasına yer almamız doğru olmaz diye e, sorumlu yönetim kurulu üyemiz e, cevap vermişti e, şimdi neden yer almadıkları konusunu bilemiyoruz yani neden uygun değil işte şimdi Barolar Birliği'nin müdahil olduğu davalar ne olacak örneğin Akkuyu davası, e, örneğin termik santraller, Akdeniz, e, Adana'daki termik santraller, e, böyle davalardaki Barolar Birliği'nin durumu ne olacak? Bunları merak ediyoruz. Hı. Nasıl bir tavır alacaklar? Dosyalardan çekecekler mi? Yoksa devam mı edecekler? E, bu konularda bilgi yok. Hı hı. Bunlar maliyetli de davalar. Bunlar da etkisi yerine, e, Maliyetli davalar ama şöyle müdahillerin maliyetleri ödemesi yani Barolar Birliği'nin maliyeti olan işler de değildi bunlar. Davalar da değillerdi ama yani ortak paylaşılan başka kurumlarla ortaklaşa masrafları paylaşılan davalar da hay şu yüzden ee, söyledim yani mesela orada e, tamam yani bir odalar gibi barolar gibi ekipler için maliyetli değil ama mesela örneğin sıradan insanlar orada yaşayan insanlar için maliyetli olabilecek de davalar belki bu açıdan da bir e, kayıp önümüzdeki vadelerde yaşanabilir diye düşündürdü bana açıkçası. Yani dava masrafları harçlarla ilgili. Söz konusu değil yani bizim... E... Vatandaşların açacağı davaları bizim açarak onların masraflarını karşılamamız gibi bir şey söz konusu değil. Sadece e, Barolar Birliği'nin hukukken yanlış olduğunu düşündüğü işlemlere açtığı davalar olduğunda Hı -hı. E, zaten bu onun görevi. Hı -hı. Barolar Birliği'nin e, ve avukatların, e, avukatların meslek örgütlerinin hukuksuzluklara karşı çıkmak gibi bir görevi var. Hı -hı. Yani bu görev... E, Sebebiyle bu davalarda yer alıyor Varolar Birliği. Ee, burada e, bence toplumun ve çevre mücadelesinin e, en çok kaybedeceği şey e, dayanışma e, düşüncesi, dayanışmayı kaybetmiş olacak. Yani Varolar Birliği'nin e, o e, davalarda yer almaması e, insanların... E, bir eksik o eksik hissedecekler yani var birliği yok Tabii şu anda bunu da bilemiyoruz yani şimdi biz e, olabilir Çünkü bu gidiş e, bizim bu şekilde tassiye edilmiş olmamız e, bunu işaret ediyor yani çevre davalarında e, acaba devam edecekler mi etmeyecekler mi biz bunu soruyoruz evet. ve bunu Meslek meslektaşlarımızın dikkatine sunduk. Bunu düşünmelerini ve bunu takip etmelerini istedik. Şu anda Türkiye çapında baroların genel kurulları yapılıyor. Tüm avukatlar bir araya geliyor. Baro başkanları seçiliyor yeniden her ilde. Ve biz bu genel kurullarda dile getiriyoruz bu problemi aslında. <gülüyor> Bizim muhatabımız da yine avukatlar ve onlara yönelik bir basın açıklaması. Anladım. Ama tabii böylesi bir mesele Ama de... tabii şöyle oluyor, topluma çok iç içe bir mesele. Doğru. Yani çevre davaları, kent davaları. E, bu sebeple e, bu mücadeleyi veren insanlar da bizim e, yanımızda e, yer alarak buna bir tepki veriyorlar. Hı. Böyle oldu. Ben de tam bu, bu eki yapacaktım e, Berna Hanım. Yani e, o kadar hayatın içinde meseleler ki haliyle e, burada yerel mücadeleler veren, çevre ekoloji mücadelesi veren insanlar da kendilerini taraf olarak görüyorlar. Çünkü bugüne kadar hep yanlarında olmuş avukatlardan, avukatlarından bahsediyoruz. E, bakalım önümüzdeki süreç nasıl devam edecek bu endişeler. Umuyorum, umut ediyorum ki... E, Haksız çıksın e, ve Türkiye Barolar Birliği bu noktada çok kritik bir misyon üstleniyor. Bu misyonunu sürdürsün ama tabii yıllardır bu alana emek vermiş olan avukatların tasfiyesi de e, her şeyin ötesinde e, şık olmadığını en azından bu tasfiyenin de belki burada belirtmek Saygısız, gerekiyor. E, saygısızca bir süreç yürüttüler e, ve şeffaf değildi. Hiçbir şekilde bize bilgi vermediler. Bir hukuk örgütünden beklenmeyecek derecede hukuksuzca bir süreç yaşadık. <gülüyor> yani bilgi edinme direkçemize cevap alamadığımız bir meslek örgütüyle karşı karşıyayız. Evet, evet. Türkiye'de evet. E, artık alışa geldiğimiz şeyler galiba. Çok teşekkür ediyoruz biz de Berna Hanım. Çok sağ olun katkılarınız için, vakit ayırdığınız sağ için. Sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun size. Değerli dinleyenler, e, cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü e, bir açıklamayla başladı tartışma. E, daha da sürecek en azından önümüzde ki gelecekte her karşımıza çıkan çevre davasında dönüp tekrar hatırlayacağımız bir mesele olarak akıllarda yer edecek muhakkak ki Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi bütün avukatları avukatların deyimiyle tasfiye etti ve bu kuruldan çıkarttı. Kurulu yeniden yapılandırdı. O kuruldaki yeni seçilen yedi üyeden ikisinin de istifa ettiğini az önce söyledi. Berna Baboğlu Taş yani çevre ekoloji meselesi Hukuk alanında da ciddi bir tartışmayı açmış durumda. Biz de bu tartışmayı e, sizlere biraz detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Sonuna geldik eşi bültenin haftaya görüşmek üzere.